ieo.org.tr adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Bugünün sorusu Eczanemize gelen yeşil ve kırmızı reçetelerin kayıp veya çalıntı olduğunu nasıl kontrol edebiliriz? Kontrol için İstanbul Eczacı Odası internet sayfasında yer alan reçeteler butonu tıkladığımızda açılan kayıp ve çalıntı reçeteler sayfasında yer alan açıklamaları takip ederek reçetemizin kayıp mı, çalıntı mı veya herhangi bir sorunu yok mu bunu anlayabiliriz. Şöyle ki örnek vermek gerekirse örneğin reçetenizin seri NO 06-YA ve reçete NO örneğin 12-34-56. Bunların her ikisi birlikte bulunuyorsa sorgulama sonucu hem seri NO hem de reçete NO bilgisi ekranda beraber görüntülenmiş olmalıdır. Bir diğer kontrol yöntemi de örneğin reçetenizde yalnızca reçete NO varsa seri yoksa şu örnekte olduğu gibi 123-456 gibi bir numara bilgisi bulunuyorsa sorgulama sonucu ekranda yalnızca reçete no bilgisi görüntülenmiş olmalıdır. Bundan da anlaşılacağı üzere mutlaka eczanemize gelen yeşil ve kırmızı her reçeteyi bizim oda sayfamızdaki açıklamaları takip ederek kontrol etmemiz gerekmektedir. Aksi halde aldığımız reçete kayıp veya çalıntıysa, ee, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma geçirebilirsiniz. Ee, bir takım cezai yaptırımlar olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bugünün soru-cevap programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki soru-cevap programında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru-cevap. Hazırlayan ve sunan Eczacı Güncanın Kılıç.